أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الأبلاء هدان الله وما توفيقي وعتصام إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاون إلا إن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefqahu kavli fefvid emri ila Allah ve la havle ve la Bismillahirrahmanirrahim. Hud suresinde devam ediyoruz. Sure-i Hud 19. ayeti kerimesindeyiz. Bir önceki ayeti kerimeden alalım. Konu oradan başlıyor. Hud suresi. Bismillah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde en zalim insan kendi ahkamını değiştiren Allah adına Allah Celle Celaluhu buyurmadığı halde Allah'ın buyurduğunu efendim değiştiren buyurmadığını buyurdu diyen burada Net bir ifadeyle ve men azzilemu en zalim min o kimse ki iftira, iftira etti alellahi, Allah'a kediba, yalan, yalan iftira ediyor. Allah'ın Celle Celaluhu'nun hükmünü değiştiriyor. Helalini haram diyor, haramına helal diyor Allah muhafaza. Veya buyurmadığı bir meseleyi Allah'ın hükmü buyruğu budur diyor. Ulai ki onlar yuraduna arz olunacaklar ale rabbihim. Rablerinin huzurunda hesap hesap olacak. Vakifuhum. Tutun onları. Hesaba çekilecekler. Ve yekul eşhad şahit olanlar melekler, peygamberler, müminler, uzuvlarımız her bir uzuv şahitlik yapacak kıyamet günü. Elyemen ahtimale fe yutekelluna edihim. Ağızları mühürleyeceğiz buyuruyor. Elleri konuşturacağız ayaklar şahitlik yapacak. Ve yuqul ül-ashad ha ulayilladīne bu ala Rabbihim. Bunlar var ya bunlar, rablerini yalanladılar. Ela lanatullah, Allah'ın laneti ala zālimin. buradaki zālim ne oldu? Allah'ın celle cəlāhunun buyruklarını değiştirdiler. Rabbimizin ilahi hükmünü İsrafil Aleyhisselam levh-i mahfuzdan gördü, Cebrail Aleyhisselam'a bildirdi. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir harfine dokunmadan bildirdi. Resulullah Efendimiz bütünüyle Rabbimizin vahiylerini noksansız ve aksaksız efendim olarak ümmetine, sahabe-i kiram efendilerimize bildirdiler. Sahabe efendilerimiz canları pahasına Rabbimizin ahkamını Asli halini koruyarak bir harfine dokunmadan Sonraki nesillere aktarıldı Müştehit ulema da Sahabe efendilerimizin Dini yaşantılarını Ahkamı dini öğrenip Nesilden nesile günümüze kadar geldi Ama bu asıl Üzerine kim devam ettiriyorsa O Hakkaniyetle Allah'a kulluğunu ortaya koymuş oluyor Mevla Teala işte onlara da kendi dinini bozanlara zalim dedi. Ellerine o kimseler ki yasuddune. Ne diyorlar? Anse billah insanları Allah'ın yolundan çeviriyorlar. Ve yebunu talep ediyorlar ivece eğri büyrü batıl yollar. Ve hum onlar ahireti. ahirette hum onlar kafirun. Ahireti inkar ediyorlar. Ahiret inkarcıları efendim kafir durumundadırlar. 20. ayete geldik. Ulaike işte onlar Lem yekunu mucizine fil ard Allah'ın azabından kaçamazlar Onlar Allah'ın Allah'ın azabından kaçamazlar Kurtulamazlar Ve mâ kâne lehum min dûnillâhi min evliya, Allah'tan başka onların bir dostu da yoktur Küffâr-u Allah'a sırt çevirse de Yine Allah Celle Celaluhu yaratan, rızık veren, yerleri gökleri tutan odur yani kulun sahibi, Mevlası, dostu Allah'tır. Kafir Mevla'yı tanımasa da yine Allah onlara hayat veriyor, yediriyor, içi rızık veriyor. Allah'tan başka bir dost yok. Yudafu katlanır lehum onlar için el azab, onlara katlanır. Mâ kânû yestatî onlar mâ <đã> olmadılar yestatî unessem, işitir. Halbuki işitiyorlar fakat işitmek istemiyor. Ve mekanu olmadılar yubusurun görmek. Görmek de istemiyor. Halbuki görüyor, doğruyu görüyor. Efendim ama görmek istemiyor. Doğruyu duyuyor. Efendim biliyor neyin ne olduğunu ama duymak istemiyor, işitmek istemiyor. Mekanu yastatiun. İşitmek istemiyorlar. Halbuki işitiyor. Hani Türkçede kullanırız ya, duymuyor musun arkadaşım? Adam hiç seni duymuyor bir şey anlatıyorsun. Efendim yanlışa düşmüş. İski, kumar, faiz, zina ya. ya duymuyor musun sen? Bunlar efendim Allah'ın yasakladığı, dinimizin efendim haram kıldığı şeyler. İnsanlığa da zararlı. Sen de meşgul olmuyor. Ya, duymuyor musun? Ya ne demek bu? Ya duyuyorsun ama duymuyor. Allah Celle Celaluhu da onların azabını arttıracağım. Onlar işitmek istemiyorlar görmek istemiyorlar ama görüyor, işitiyor. Hepsinin farkında. Ulai kelledine hasiru enfusuhum. Kur'an-ı Kerim'in bu ifadeleri beni çok etkiliyor. 21. ayet Hud suresi. Ulai onlar hasirler kendilerine hüsran ediyorlar. Başka ayet-i kerimede Onlar kötülük yapamazlar, zulmedemezler ve lakin kanen tatlı canlarına yaparlar. İnsanoğlu işlediği adam diyor ki ben özgürüm. Ben bedenim benim canım ben istediğimi yaparım. Ölünceye kadar evet doğru. Ancak Mevla Teala kullarım siz kendinizi hüsran ediyorsunuz. Vadallanhum onlardan yok olduğu. Kanu yefturun iftira ettikleri her şey yok oldu ahirette kaldı tek başına. Yapabileceği bir şey yok. Gökten efendim güneş e, kavuruyor. Yiyecek yok, su yok. Efendim yaptığı iftiralar da hepsi yok olmuş kaldı orada tek başına. 22. ayet: "La celeme şüphe yok ki ennahum onlar fil ahirette ahirette humul ahsarun." En büyük hüsrana efendim uğrayıp yazık ettiler. Yazık ettiler. Kendilerine yazık ettiler buyuruyor Allah Celle Celalühu. Şimdi bu konuyla alakalı tefsirlerimizde "İnallaha azze ve cel yudnil mümin" diyor. Evet. Burada efendim Hazreti Ömer radıyallahu efendimizden bir rivayet Allah Celle Celaluhu Bütün Bu hadisi şerifi kolay anlatabilmek için Bütün kullar Allah'ın huzurunda hesap verirlerken Herkes kendini zannedecek ki Rabbim tek beni huzuruna aldı Sadece beni hesaba çekiyor İşte mahşerde ne kadar insan var 700 milyar insan var mesela Öyle bir rakamlardan da bahsediliyor Allahu Alem 700 milyar 800 milyar her insan bütün mahlukatın, mevcudatın karşısında Allah tek seni hesaba çekiyor. Zannediyor Allah'ın Celle Celaluhu'nun böyle bir teke tek böyle bir şeysi yok. İnna Allah'ın hesabı seridir. Herkesi aynı anda hesaba çekiyor ama insan öyle zannediyor. Ve bu duygunun da, haya duygusunu da Mevla arttırıyor. Mevla kulunu efendim yakınlaştırır. Yudnil mümin feyedavu ala ken fehi ve yasturuhu nas Mevla celle celaluhu kudret elini böyle insanlardan da gizler ve yukarruhu bizunubi gunahlarını tek tek itiraf ettirir ve yakul der ki hel etarifu zenbekeza şu günahı biliyor musun etarifu zembekeza bu günahını biliyor musun etarifu zenbekeza şu günahını biliyor musun ata iza qarrara bi bütün günahlarını ikrar eder yaptım ya rabbim yaptım ya rabbim yaptım ya rabbim varafi nefsih innehu qad kendini ya biz gittik ya gittik ne yaptım ben ya niye bunları yaptık ya niye bu kadar efendim günahlara dalmışız bu kadar efendim biz Veya ve yekulu lahu tekrar şunu biliyor musun evet ya rabbim Efendim Ve inni afiru lekel yevm sümme yutu kitabe hasenatihi Kulum buyur ya Rabbi sen onları işledin benden af istedin. Efendim <gülüyor> o günahlardan e, günümüz ifadesiyle iftihar edip böyle günahlarım var böyle işler yaptım şöyle efendim günahlarım var diye bunları Utandın benden utandın kullardan utandın yaptığın günahları böyle efendim mahcup oldun benden af istedin. Ben de senin o günahlarını setre diyorum ve seni affediyorum. Sünne yote kitabı hasenati sonra onun kitabı sağ tarafından verilir <gülüyor> ve sevapları çünkü çok ama günahları da var. İman ehli konuyu hemen arz edeyim. Günahını itiraf eder, itiraz etmez. Kafirler itiraz edecekler. Yok böyle benim bir günahım vesaire diye. <gülüyor> Mesela bir insan bir suç işlediği zaman ama iyiliği, o kişinin adaleti, güzelliği, sadakati çok, bir iki hata yaptığı zaman ya şunları sen niye yaptın ya? ya düştük bir hataya ya vesaire. Ama adamın o kadar çok her tarafı hata ve suç. Ya i̇şte bunları niye yapıyorsun? Ben yaparım. Ne karışıyorsun bana? Bu sefer itiraza kalkışır. Yani düzeltilecek tarafı yok. Şimdi böyle bir ince bir nokta var burada. İman ehli orada itiraz etmiyor. Yaptık bir hata ya Rabbim. Ama yani diyemiyor da orada bu kadar namazımız, orucumuz, her sene orucumuzu tuttuk. Aksatmadık ya Rabbim. Mevla da buyuracak ki sen o yaptıklarından utandın, mahcup oldun. Onu millete reklam etmedin. Ben de senin günahlarını... Efendim örttüm bugün de seni affettim Allah cümle günahlarımızı affetsin. Oneel kafir ve münafika gelince Efendim Feykül eşad haule illadine kede bu ale onlar ya Rabbi'm seni yalanladılar Efendim Onların uzuvları melekler her şey onların aleyhinde şahitlik yapacak. Ela ala Allah anlati ala zalim zalimlerin üzerine olsun. İnnaallah la yumli li zalim Muhakkak Allah zalime mühlet verir. <gülüyor> yani azap peşin çalışmıyor. Mevla ahirete bırakıyor. Bazı azaplar dine ihanet, anne babaya ihanet peşin çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> İnna zalimi hatta iza akhazahu lam Mevla zalimi yakaladı mı daha da kurtulamaz artık. Mevla müsaade eder eder ama Firavun'u yakaladı, denizin dibine attı Mevla Teala. Daha da artık oradan imansız cennetin dibine gitti. 23. ayet. İn nelledine o kimseler ki amelü iman ettiler ve amelü salihat, salih amel işlediler Ve akbetu yöneldiler, bağlandılar ilah Rabbim, Allah'a siddet kusadakat ile bağlandılar. Ula ke cennet, onlar da cennetliktir Yani demek ki Allah'a seviyorum yetmiyor. Allah celledi Celle lan emirlerini tutup yasaklarına sımsıkı sarılmak. Yani asker komutanın emrini dinleyecek. Komutana sımsıkı sarılacak. edersin, Mevla Celle Celaluhu akimissalâh. Namazını kıl. Tamam ya Rab. Allahu Ekber. Buradayım. Ve Ahbetu Yöneldiler. Bağlandılar. Sımsıkı sarıldılar. İlâ Rabbîm. Rablerinin emirlerine. Ulaike eshabül. Onlar cennettiktir. Hum fiha Halidun Ve ebedi kalacaklar. Meselül ferik. 24. ayet. Meselül ferikayn. İki fırkanın misali. Kelama emâ vel asan. Kör ve sağır, vel basir gören ve semiya işiten. Helyes yani mesela. Bunlar eşit mi? Efendim, eşit mi? Yani kör sağırla gören işiten. Yani bu nedir? Efendim, kör ile e, gören efendim, sağırla işiten aynı olur mu? Yani kafirle müslüman hakkı gören müslüman Hakkı görmeyen kafir. Hakkı işiten Müslüman. Hakkı işitmeyen kafir. Hele estevi yani mesela. Bu misaller bunlar ikisi aynı olur mu? Efela fela düşünmüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de bunlar vardır. Burada yani iyi olanlarla kötü olanlar kastedilir. Efendim salih amellerle kötü ameller Allah'a itaatle itaatsizlikler kastedilir vesaire. Burada Rabbimiz Celle Celaluhu kullarını farklı şekillerle imtihan ediyor. Şimdi şu soru sorulabilir. Ayeti kerimede de bunu söylemiş. Bir kafir hakkı işitse de fayda etmiyor. Çünkü işitmek istemiyor. Bir kafir hakkı görse de efendim yine fayda etmiyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Milletin gözü önünde o ateşi kendi elleriyle yakmışlardı. İbrahim Aleyhisselam ateşten çıktı. Bir kişi iman etmedi. Yani olayı gördüler, olaya şahit oldular. İman etmediler. E peki biz şunu sorabiliriz. Yani ey Allah'ım, bütün küffar-u alem senin varlığını, birliğini ve İslam'ın hakikatını bilseler ve lev Allahu fihim hayran. Mevla buyuruyor ki eğer Allah olarak onlarda bir hayır görsem, alime olarak bilsem, le onlara işitiririm. Rüya yoluyla işitir bir şekilde görür ve sare hidayetine vesile olur. Devamı velev esma'hum bilseler de duysalar da letevellev Ebu Cehil duymadı mı? Duydu. Musa aleyhisselam ile Firavun beraber büyüdüler sarayda. Musa aleyhisselamı tanıyor her şeyini biliyor. Efendim bakıyorsunuz yani müsteşrik dediğimiz adamlar Kur'an'ı inceliyor. Kur'an'ı didik didik ediyor. Bir müsteşrikle karşılaşmıştık. Böyle efendim kendisiyle konuşurken ayet okuyorum dedi ki 76'ya 14'ü okuyorsun. Ne demek bu? 76'ya 14. 76. surenin 14. ayet. Kur'an-ı Kerim'in 114 tanesi sure var. Yani adam onu söylüyor. 176. sure bu diyor ve 14. ayet okuyorsun diyor. <gülüyor> Millet daha mealden haberi yok. Adam Kur'an'ın surelerini ezberlemiş. E ben şahit oldum. Tartıştık adamla. Efendim sonra da Müslüman oldu elhamdülillah. Şimdi Mevla Celle Celalü buyurdu ki velev Allahu fihim hayren. Onlara Allah bir hayır efendim bilse le isnu işittirir. Eşitse velevesmeahum bilse bile letevellev Ebu Cehil Resulullahımızı tanıyor. Ebu Leheb Resulullahımızın amcası çocukluğunu biliyor. Bilse bile letevellev onlar yüz çevirirler. Yani insana iman ettiren bilgi değildir. Eğer bilgi iman ettirmiş olsaydı en efendim inançlı dönem bu dönem olmalı. <gülüyor> Çünkü insanlar bin çeşit üniversitelerde bilim dalları var. Bilgi Efendim meselelerinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Evvelden bunlar oluyordu. Efendim insanlar yol yok iz yok köprü yok vesaire. Efendim sabanlarla öküz arabalarla vesaire çiftler çiftler sürülürdü vesaire. İnsanlar köyden şehire gidemezlerdi. Daha yeni 20-30 sene 40 senelik meseleler bunlar. Ama o zamanki insanların imanına bakıyorsunuz. Aman Allahım Allah Celle Celaluhu'nun aşkıyla peygamber sevgisiyle. Dinine, vatanına, mukaddesatına olan sadakatiyle yani tarihe geçmiş sabahlara kadar Kur'anlar, zikirler, tesbirler, tahmitler. Demek ki bilgi, kuru bir bilgi yani maksatsız bol sermaye, sermaye nasıl ki insanı kibir veriyor, ilim de insanlara kibir veriyor. En iyi kulluk en sıhhatli dönemde, en sıhhatli dönem gençlik dönemi bakıyorsunuz en çok günah orada işleniyor. Şimdi bazı meseleleri iyi incelemek lazım. Onun içindir ki sahip olan malı Rabimizin yolunda. Sahip olan ilim Allahı bulduracak, Allah'a götürecek. Yani, evet. Vele esmahum, emel mümin diyor. Mümin'e gelince, hafatı ne zeki gün diyor, lebibun diyor. Mümin zekidir, ince düşünür basir on bil hakkı görür, yüme yüzü beynelhu ve Beynel daha hakkı ile batılı ayırır. Feyettebül hayır, kendisine hayır olan Mevla oruç tut diyor. Tamam yemeden içmeden tutayım da sonsuz ahirete aç kalmayayım, susuz kalmayayım Mevla Teala. Benim dediğimi yapmadın, şimdi kaldın susuz ne yaparsan yap derse ne yapacağım der. Öbür de diyor ki ben istediğim gibi yer içerim biliyorum. Öldükten sonra ne yapacaksın? Öldükten sonra ne olacak? İman ehli, iman bunu bunu yaptırıyor. Evet kuru bir bilgi değil. Feyettebül hayır o hayra tabi olur ve yetreku şer, şerri terk eder. Efendim, Semihun lil delilleri işitir. İşte Ebu Cehil ile e, Hazreti Ömer arasındaki fark. Hazreti Ömer dinliyor, karar veriyor, doğruyu kabul ediyor, bu yanlış diyor ve iman nasip oldu. Ebu Cehil aynı zekaya sahip. Ebu Cehil de yani zeki bir insan, ona ha hakem derlerdi. Yani Ebu Hakem, yani güçlü bir insan. Yani hakemlik yapabiliyor. İnsanlara yön verebilecek kabiliyeti vardı fakat kendi inandığı neyse orada ısrar ediyor. Doğruyu görse de reddediyor. Hakkı görse duysa da reddediyor ve buna küfrü inadi denir. Mesela günümüzde de aynı şeyleri görüyoruz. Adam zekidir, kabiliyetlidir. Bayağı ciddi bir efendim kendine göre akademiye bir şeyler yapmıştır. Küfrü inadi. Doğruyu anlıyor, doğruyu biliyor, hakkı biliyor. İçkinin, kumarın, faizin, haramlığın çok net anlıyor ama inat ediyor. Diyor ki ben buradaki efendim yerimden vazgeçmem diyor. Yani bu nedir? İnat ediyor. Şeytan dediğimizde aynı. İnat ediyor. Şimdi burada iman ehliyle küfür arasındaki fark bu. Doğruyu görüyor, doğruyu anlıyor, onu anlamaya çalışıyor. Bulduğu doğruya tabi oluyor. Ama kafir ise ne yapıyor? O ona ta, tabi olmuyor. Hakka e, uymuyor. Ve beynel felayet e, yerucu aleyhi batıl yani efendim batıla e, meyle diyor ama efendim iman ehlisi asla batıla bir revaç bir yönelme yapmıyor. Aradaki fark bu. 25. ayet. Ve laqad ersenna Nuh'an ila kavmihi. Allah Celle Celalü buyurdu ki biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine gönderdik. İnni lekum nedirim 1950 yıl peygamberlik yaptı. 950 sene peygamberlik ve bu peygamberlik yaptıkça İdris aleyhisselam ondan evvelki peygamber İdris aleyhisselam yumuşak bir yapısı vardı naif bir insan idi insanları tatlı tatlı anlatıyordu Nuh aleyhisselam da öyle ancak Nuh aleyhisselam biraz daha ısrarcıydı gece gündüz bezi gecenin yarısında gider milletin kapısını çalardı e gece yarısı olunca milleti acaba ne oldu falan ey insanlar Yerlerin göklerin sahibi Allah, Allah'a kulluk edelim, onu darıltmayalım, sonsuz ahiret gider elden, sonra pişman oluruz diye böyle insanları Hakk'a davet ederdi, mücadele ederdi Nuh Aleyhisselam. efendim da onu döverlerdi, çok yani bayıltana kadar Nuh Aleyhisselam'ı döverlerdi. Neler var, neler olmuş, yani kaburgaları böyle ezilirdi kaburgaları. Efendim üzüm yediğinden bahsedilir. Yani kaburgalar böyle zarar gördüğü için mübarek efendim ciğerlerim açılsın diye. kadar. kad Nuhan, Nuh Aleyhisselam'ı ila kavmi kavmine gönderdik. İdris Aleyhisselam insanlara Allah'ın dinini anlattı. İnsanlar o dönemlerde o Adem Aleyhisselam'dan sonraki dönemlerde Kabil dediğimiz kardeşi Habili öldürünce Adem Aleyhisselam'dan kaçtı. Sağlığında Kabil hiç babasına görülmedi. Ee, ve o kendisi o Akdeniz ve Yemen, Aden o körfezlerde, sahillerden kötü insanlar onun etrafına toplandılar. İnsanlar nefislerinin arzusuna uydular. Kadın erkek karışık eğlenceler düzenlediler. Efendim Şarkılar, çalgılar, çengiler. İlk kavmin efendim inkarı, hezeyanı, ihvası bu şekilde daha sonra da biz istediğimizi yaparız diye. Allah muhafaza bu sefer şirke düşmeye yani inkar belasına başladılar. Yani inkarın ilk başladığı, şirkin ilk başladığı dönemlerden bahsedilir. O zamana kadar günahlar vardı ama şirk yoktu. İdris aleyhisselamdan sonra da Nuh aleyhisselam. Nuh aleyhisselam insanları Hakk'a davet etmeye çalıştı. E, fakat insanlar... Kendi etrafında olan inananlar dediler ki, biz o kötülerin yanına bir gidelim, onları biz tebliğ edelim, söyleyelim. Nuh Aleyhisselam dedi ki, haram çekicidir, haram caziptir, gitmeyin oraya, giderseniz siz de orada kalırsınız. Yok yok, biz bize bir şey olmaz, biz oraya gitsek de bize bir şey olmaz vesaire. Efendim, oraya giden orada kaldı. Bu sefer, ya Rabbim dedi, elimdeki Müslümanlar 100 bin, 80 bin, 10 bin, 5 bin, Derken 1500 yani ellerinde kaldı bir 80-100 tane Müslüman. Ya Rabbim elimdeki Müslümanlar da gidiyor. Hiç elimde Müslüman kalmayacak. Bu nasıl bir iştir? Bundan sonra doğacak olan bir iman ehli doğacak mı? Her şeyin sahibi sensin Mevla. Her şeyi bilir. Daha dünyaya efendim iman ehli doğmayacak. Rabbi dedi. La tezer alel ardı minel kafirne deyya. Kafirlerden yeryüzünde bir efendim bir kişi bırakma. Yurdunu da bırakma. İnne ke in onlar kaldıkça yolul ilibe. Senin kulların dalalete düşüyor. Burada net anlıyoruz ki bir insan efendim harama gitmeye kalkışırsa yani o bozuk çevrede kişi kendini kurtaramaz. Bozuk çevreye girip de kendini kurtaran dünyada yok. Nuh Aleyhisselam'ın elindeki ümmetin tamamı gitti. Onun için bir Müslüman kafir diyarında yaşamasına müsaade yok. Ezanların okunmadığı İslam'ın yaşanmadığı toplumlarda gayrimüslim, Darül Harp dediğimiz buralarda yaşanmasının fetvaları yoktur. Neden? Çünkü ancak yani kendi ezanların okunduğu İslam memleketlerinde çoluğunu çocuğunu geçindiremiyorsan zaruret kadar oradan vurkaş taktiği misali, oradan nafakanı tedarik edersin yine kendi İslam diyarına gelirsin. Çünkü oralarda uzun müddet kalınması hususunda yani onların çok rahat bir şekilde günah işlemesi iman ehline de cesaret veriyor. Bunlar bu kadar uzun boylu kendine göre boyu tipi var. Bu günah işlediğine göre ben de işlesem ne olur diye iman ehline de cesaret geliyor. Üzüm üzüme baka baka ne diyorlar? Kararır meselesi. Ersenna nuhan ila ne inniylekum nedirun mubin. Ben size ikaz ediyorum. Dünya geçicidir. Bak bin sene yaşadılar ama yine ömürleri bitti. Bitiyor işte ömür. En la tabudu Tapmayacaksınız illallah. Allah'tan başkasına tapmayacaksınız. İşte şirk başladı burada. Allah'tan başkasına tapmaya başladılar. Allah'tan başkasında taptıkları şeyler de işte bu. Çalgılar, müziklerle eğlenceler yaptılar. İstediğimizi yaparız dediler. Kendilerine göre orada efendim putlar oluşturdular. İnniye kâfu aleykum azâbe yûmin elîm. Yani... İnni ben korkarım aleyküm size azabe yevmin bir azap ki elim son derece e, acı verici dünya ve ahiretteki azaptan korkarım. Yapmayın bunu dedi. Şimdi ta dünyanın başı. O zamanki inkarcı kafirlerin sözüne dikkatinizi çekmek istiyorum. O zamanki inkarcıların sözleriyle günümüzdekilerin sözünün benzerliğine dikkatinizi çekerim. قَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا قَالَ Dediler ki elmeleu, meleğe kelimesi Arapçada bunu evvelki tefsir derslerinde de hep bunu tekrar ettim. Meleğe Arapçada dolu demektir. Yani bardağın suyla dolması. مَلَا الْقُوَ الْمَا Yani işte bardak suyla doldu. Şimdi mele yani adamın parası, makamı, şöhreti dolu. Yani hep dolu insanlar nasıl oluyorsa yani adam kendine bir kibir oluşturuyor. Ekser olarak iyileri de vardı ama Mela kelimesi o ileri gelenler yetkili etkili varlıklı vesaire o adamlar biz büyük adamız dediler elleri yine kefer onlar kafir olanlar efendim tabi iman ehli olanlar da vardır Burada kafirler Nuh aleyhisselam dönemindeki o kafirler min kavmihi Nuh aleyhisselamın kavmi mana o kafirler ne diyorlar ya Nuh, biz seni illa beşeram mislena Sen bizim gibi bir insansın İki, ve mâ nerake Görmüyoruz ittebeake İşte burası Sana tabi olanlar İllellezîne Ancak o kimseler hum Onlar var ya Böyle tehkit var Yani sana tabi olanlar Ve senin peşine gelenler var ya Yani Yani bizim Böyle değer vermediğimiz Efendim toplumun Alt tabakası Bayağı insanlar böyle Sıradan Efendim Baiyere'yi düşünen yani bizim gibi düşünseler yani böyle işin mahiyetini düşünseler işin inceliğini düşünseler yani o şekilde medeniyet uygarlığı bilmeyen alt tabakadaki Efendim görüşü olmayan düşünceleri olmayan Efendim düşünceleri kıt yani insanlar sana tabi oluyorlar Bu ayeti kerimeyi şöyle, Mütalaa edilmesini Yani üzerine düşünmemiz gerekiyor Dünyayı Allah yarattı Yaratan Allah değişmedi Dünyanın başındaki insanları ve Aklı insanlara aklı Allah verdi O zamanki inananlarla inkarcılar arasında hiçbir fark olmadığını görüyoruz Dünyanın başındaki insanlar inkarcılar bir kendilerini kibir ve gurur içerisinde görüyorlar Kendilerini büyük görüyorlar. Müslümanları hor, hakir ve küçük, değersiz görüyorlar. Hatta o kibir onları cehenneme götürüyor. Kimin kimden farkı var? Yani hangi karıncanın diğer karıncadan, hangi efendim ee, nesnenin diğerinden farkı var? Hepsi aynı şey. Aynı yaratılmış tedubu alel ard. Yeryüzünde hareket eden bir canlı adam diyor ben büyük düşünüyorum diyor. Büyük düşünüyorum yani Allah Celle Celalun hükümleri çok diyor, yersiz, doğru değil. Onun için diyor bunları iyi düşünseler, efendim bizim dediğimizi yaparlar. İşte ey Nuh sana inananlar zaten düşünmüyor. Düşünce kabiliyetli kıt, efendim bizim de zaten e, alt tabakadaki insanlar bunlar. E i̇şte zaten taraftarına bir bak, olayı görürsün mesela. O manara lekum عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ Sizin de bir üstünlüğünüz yok. Yani toplumda bir kariyeriniz, bir şeyiniz yok. Ben nasıl nökm kazımın? Yani biz sizin doğru söylemediğinizi, yalan söylediğinizi düşünüyoruz diyorlar. O zaman ki bu nereye kadar gider? 5.700, 6.000 yıl geride. 6.000 rahat. 6.000 sene önceki insanların, şimdiki yalan yanlış yazılmış olan ki asla kabul etmiyorum. Efendim işte insan daha evvelki e, ilkel dönemler, taş devri, tunç devri, mağara devri, hiçbirini kabul etmiyorum. Efendim yazının bulunuşu, çizinin bulunuşu, bunları da kabul etmiyorum. Etmiyorum derken şu manada, neyi demek istiyorum? Allah ilk insanı Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselama da ve alleme el esmâ kullâ, bütün ilimleri ve alleme öğretti. Kim? Allahu Allah kime Adem Aleyhisselam'a bütün ilimleri göklerle yerlerle ilgili bütün ilimleri öğrettim diyor. Allah Celle Celalühu Adem Aleyhisselam'a bir kitap verdi. O kitapta yazı var. O kitapta her türlü bilgi var. Yani dünyada yapılması gerekenler Allah'ın varlığıyla birliğiyle ilgili. İnsanlık Adem Aleyhisselam'la ve Adem Aleyhisselam da peygamber olarak ilk insan olmasına rağmen hadi insanlar gelir şunu konuşabiliriz. Yani insanlar 100 bin kişi gelmiştir. Ondan sonra bir peygamber gönderilmiştir 100 bin kişiye. İlkel dönemi yaşanmıştır. Sonra peygamber gelmiştir. Onları biraz modernize etmiştir. Böyle bir şey yok. İlk insan Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam kendisi peygamber. Ve insanlara kendi evlatlarına... Efendim işin hakikatını dünyadaki bütün gerçekleri öğretiyor. Ve her dönem Mevlat'a peygamberler göndermiştir. Yani ilkel insan arıyorsak şu anda belgesel olarak Afrikalara gidelim, bazı adalara gidelim bir sürü ilkel insanlar var. Evi barkı olmayıp da bu şekilde yaşantı içerisinde olanlar var. Biz bunları delil olarak kabul edemeyiz ki. Yani bir defa yaratan, elâ yâlem men halak, yaratan Allah bilmez mi? Şu andaki ilim Allah'a ters düşmek için uğraşıyor gibi görülüyor. Yani halbuki şu yol izlense çok rahat olacak. Yerleri göklerden yaratan Allah'tır. Allah celleci bu kuralları koymuş. Onları ispatlamaya çalışarak gidilse, yani Allahü Teala bunu bildiriyor. Nasıl bulabiliriz? Bunun delili ne olabilir? Rabbimiz celleceler bunu yapmıştır vesaire. Buradan gidilse Allah'a ters düşmeden o zaman bir şey yok. Ama burada sanki Allah bilemedi efendim şu andaki bilim Allah'ın bilgisinin önüne geçer gibi hatsizliği ortaya koyuyor. Aynen şeytan öyle, öyle yaptı Allah'ım dedi Sen diyorsun ki Adem mi secde et ama ben daha hayırlıyım dedi Yani sen yanlış Efendim e, burada Efendim e, Hükmettin demeye getirdi işte şeytan oldu Günümüzdeki yapıda buna benziyor Biraz dikkat etmek lazım Dikkat etmek lazım bu işin şakası yok Yani Allah Celle Celaluhu Akıl seviyemizi o yarattı Evet şimdi Nuh Aleyhisselam dönemindeki bu mesele Benim çok dikkatimi çeker yani illa beşeran mislina sen de bizim gibi insansın biz seni efendim sana tabi olanları toplumun böyle sıradan bayağı insanlar eraziluna Türkçe'de rezil kelimesi kullanılıyor. E, tabi e, Türkçe'deki bu kullanım birebir kelimelerin tercümesi değil de toplumdaki sıradan bayağı böyle değersiz yani görüşlerinin itibarı olmayan kişiler bunlar. Onlar sana tabi oluyor, oluyorlar. Bu hususta mühim bir rivayet var. Arz edeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini ilan ettikten sonra bu Hırakıl, Hırakıl dediğimiz bu Rum kralıydı. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini duydu. Dedi ki Mekke'den böyle ileri gelenlerden birisi var mı? Bu peygamberlik e, peygamberim diyen kişiyle alakalı bir haber alalım. Ondan sonra araştırdılar. Dediler ki Mekke-i Mükerreme'nin devlet başkanı burada dediler. Ebu Sufyan. E çağırın gelsin o zaman dedi o da. Ebu Sufyan tabi o zaman e, kervanlar vardı. Mal götürüyorlardı. Kendi ürünlerini satıyorlar. Diğer ürünlerini alıyorlardı vesaire. Ebu Sufyan'ı çağırdılar. Ebu Sufyan da aleyhissalatü vesselam efendimizi e, kötülemek istedi. O zaman Müslüman değildi. Kötülemek istedi ve bunun üzerine sordu. Sıfatun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'in özelliklerini sordu. Kale: "Eşrafun nasi ittaba'uhu ev duafa'uhum?" Şimdi İncil'den biliyor. Yani İncil'de İsa Aleyhisselam'ı vesaire biliyor. Efendim, bu kral dedi ki: "O peygamberlik iddia edene toplumun ileri gelen seçkinleri mi, zenginleri mi etrafına topluyor yoksa sıradan insanlar mı?" Kale: فَقَالَهِ رَقِلْهُمْ اَتْبَعُ الرُّسُولِ ee, Onun üzerine e, Ebu Süfyan da dedi ki Ona tabi olanlar Hatta kötülemek için dedi. Yok dedi ya böyle değersiz insanlar Bel du'afavuhum dedi Yani bizim böyle değer vermediğimiz Efendim böyle e, ayak takımları Yani düşük adamlar Ona tabi olan fakirler böyle Efendim bir itap olanlar Ona tabi oluyorlar Öyle değerli insanlar değil dedi yani Kale رَقِ Hirak dedi ki Evet dedi peygamberlere de onlar tabi olur dedi. Bu Sufyan orada kızdı dedi ya bu ne yapıyor dedi ya biz efendim yani inansın istemiyor. Acayip bir kin. Aynısı devam ediyor işte ezanların susturulması 17 yıl ülkemizde Kur'an kurslarının camilerin kapanması vesaire. Bütün dünyada bakıyorsunuz, dine olan hakaretler, saldırılar vesaire. Yani dünyanın başından sonuna kadar aynı şeyleri görüyoruz. Ve kavluhum, efendim, onların yani e, görüşleri değersiz, pek ehemmiyet verilmeyecek yapıdaki insanlar. Bunları söylemeye devam ettikçe e, dedi ki, evet dedi peygamberlerin de durumları aynıdır dedi. Onlara e, Allah'ın ahkamı gelince toplumdaki insanların Efendim değer vermedikleri kişiler onlara tabi olurlar. Kendilerini bir şey zannedip kibir ve gurur ederler dedi. Peygambere tabi olmayıp ahiretlerini zayi ederler diyor. Herakl söylüyor bunları. Efendim ya demek oluyor ki herkes bunu biliyor. 28. ayet. "Kale ya kavmi ey kavmim arayetum in kuntu ala bayyatin rabbi." Rabbim tarafından bir delil. Yani ben durup dururken aranızda yaşadım. Ben kendim peygamberim diyecek kadar böyle bir durum var mı? Dediler yok. Bende böyle bir akıl var mı? Yok. E sen çok akıllı, dirayetli bir insan. E ne dedi kendime düşman edeyim sizi o zaman? Yani Rabbim Celle Celaluhu bana bakın delil getiriyor. Hüküm veriyor. Bunları yapmamızı söylüyor. Sizi de beni de yaratan Allah. İn kuntu eğer ala beynetimi. Rabbim tarafından bir beyine delil üzerineyim. Ve atani rahmeh min indi. Mevla katından bana peygamberlik yani kendine Resul Seçti, elçi seçti Ve beni muhatap alıyor Size de söylüyorum, milyonlarca insan var Yani fe aleykum E size de gizli değil Yani siz de bunları biliyorsunuz Olayı görüyorsunuz Efendim olaydan farkındasınız ya ummiyet, Yani kör değilsiniz, olayı gizli mi size Yani bunu bilmiyor musunuz bunları ya Ben durup dururken bunları söyleyecek durumda mıyım İşte ilim ehli de aynı, aynı durumda Yani şimdi kendimi düşünüyorum Yani ben de insanım Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasakları bunlardır söylüyoruz adam karşı çıkıyor ya sen bana karşı çıkmıyorsun ki kendi yaratanına karşı çıkıyorsun ben de bir insanım işte Allah Celle Celaluhu Resulullah Efendimiz'e Resulullah Efendimiz şunu yapın demiş şimdi yaparsak biz ahirette kazanacağız yapmazsak ateşten bahsediliyor yani ye, yemek yok su yok yiyecek yok adam inkar ediyor tamam inkarını anladık ama bunlardan nasıl kurtulacağız şimdi onu söyle bana Adam diyor ki efendim bakışını değiştir. Şöyle yap tamam. Senin dediğini yapayım yapalım. Yapınca eşittir bana cennet verebiliyor musun? Veremiyorsun. E o zaman şimdi ey insanlar siz bunlar sizde gizli değil. Yani bunlar gizli mi size? Bunları bilmiyor musunuz? E ben de sizin aranızda bir insanım. E Allah Celle Celal bana bunları hükmetti. E o zaman enlezum hukumuha ben sizi onlara zorluyor muyum? Yok. Ve entum leha siz isteksiz iseniz ben size baskı yapıyorum, Elimde sopayla size bir herhangi bir şiddet uyguluyor muyum? Yok. Tarih boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilere Resulullah Efendimiz elinde sopa var mı? Yok. Elinde kılıç var mı? Yok. Yani Resul, Efe, peygamberlerin hayatına bir bakalım. Kim zorlamış? Kim baskı yapmış? Osmanlı'nın elinde kılıç var mı? Yok. Bas, baskı var mı? Yok. Sadece Balkanlara, Kafkaslara Efendim dervişleri, alimleri göndermiş. İ, İslam dini ikna dinidir. Anlatmış. Peki İslam savaşı yapmadım, Yapmadı efendim. İslam tarihinde savaş yoktur. Bedir savaşında müşrikler saldırdı. Uhud savaşında onlar saldırdı. Hendek savaşında Müslümanlar çukur kazdılar. Hendek kazdılar. Onlar saldırdı. 19 açlı savaşı onlar saldırıyor. Orta Doğu'da ve bütün dünyanın başına bela olanlar. Ülkemizdeki ihtilalleri yapanlar. Müslümanlar değil hep aynı yapı. Küffar ve alem. Yani Müslüman en başta peygamberlerin ortaya koymak istedikleri Allah'ın emri budur. Yani bunlar haramdır. Bunları yaparsan cehenneme gidersin diyor. Bütün insanlar düşman oluyor. Zekeriya aleyhisselam insanları zorladı mı? Yok. Koca Nuh aleyhisselam dünyanın başı. Ya siz, size bunlar gizli mi? Değil. Ben sizi zorluyor muyum? Hayır. Efendim siz isteksiz iseniz ben size baskı yapıyorum. Yapmıyorum. E, e o zaman niye karşı çıkıyorsun? Niye beni dövüyorsunuz? Niye Zekeriya aleyhisselamı öldürüyorsun? Niye Yahya aleyhisselamı öldürüyorsun? Niye ulemayı hapse atıyorsun? Yani ne yaptı? Dövdü mü sövdü mü? Hakaret mi ettir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın milletin canını mı aldı? Yok. Bir kişiyi öldürdü mü? Yok. Birinin malını mı aldı? Yok. Birine ırzına mı tasarlı? Yok. Muhammedül Emin çok güvenilir bir insansın. E güvenilir insan ise diyor ki bak sana bir şey söylüyorum. Ahirete cehenneme gidersin. Bay niye bunu diyorsun bana? Ben demiyorum ki Allah diyor. İnsanoğlun acayip bir böyle bir yapısı var. Küfrü inadi yani böyle inatla kafirlik söyleyene kızıyor. Ya söyleyenin bir suçu yok ki. İşte bu ayeti kerime de çok böyle üzerine durulması lazım. Ya ey ümmetim Allah Celle Celalü tarafından Rabbim bana lütfetti. Peygamberlik nasip etti. Rabbim bana efendim yapılması gerekenleri bildirdi. Yasakları da e size bunlar gizli mi? Değil. Siz bunları bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Ben sizi zorluyor muyum? Siz isteksizsiniz. Ve entum Yani istemiyorsunuz, isteksizsiniz. Ben sizi zorluyor muyum? Baskı yapıyor muyum? Yapmıyorum. Söylüyorum sadece. Bunu yapalım, bunu yapmayalım. Mesele bundan ibarettir. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu iman İslam çizgisine daim eylesin. 29. ayet. Ya kavmi, ey kavmim, koca peygamber. La <gülüyor> eselikum aleyhim aleyhim. Ben size para istemiyorum. Para da istemiyorum. İn ejriye illa alellâh. Mükafatımı veren Allah'tır. Ben Allah'tan istiyorum. Gelip kapı kapı ben size para ver, para ver dedikliğimiz oldu mu? Yok. E bir şey mesela şimdi peygamberler ne yaptıysa mesela kendimiz şimdi ilim ehline bakıyoruz. Alimlerin, velilerin, efendim gerçek İslam yolunda olanlar gidiyorlar kendilerine İmam Bukhari dediğimiz mübarek kapı kapı dolaşmış. Resulullah mübarek hadislerini toplamış. Yani gittiği yerlerden. Ne bir para istemiş ben bu kadar yol katettim bana para verin şunu yapın bunu yapın hiçbir peygamber varisi ulema bunu yapmamış efendim e ne yapmış insanlara Allah'ın dinini tebliğ etmiş ee, Efendim e, ve yapılması gerekenleri söylemiş veya kamil la eselukum alehimala ben sizden mal istiyor muyum? İnegriye illa Allah mükafatım Allah verir ve ma ana bi taridir ledina amen onlar dediler ki efendim bizimle beraber konuşacaksan bu etrafındaki bu efendim ayak takımı vesaire, hakaret ediyor adamlar. Ya efendim tarihte ülkemizde ne acayip sözler söylediler, sakala, insanların kıyılığına, kıyafetine, hakaret hakkında ne yok ki? Nasıl hakaret ediyorsun? Nuh Aleyhisselam da dedi ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu bildirdi. Medine'nin ileri gelen müşrikleri geldiler, bizimle özel muamelede bulun dediler evla celle celaluhu da velatatur dillezine yad'un rabbahum bilghadaati velayssaba' akşam Allah'a kul olanları sakın komb habibim sakın ve kavmi? evet işte ya la yeselukum aleyhimme inne ecre illa ve ana bi tal dilzine ben iman edenleri kovacak değilim innehum mulaqu rabbim onlar Allah'a kavuşacaklar velakinni arakum kavmen techelun lakin ben sizi cahil bir kavim görüyorum ya cahillik yapıyorsunuz anlamak istemiyorsunuz ve 30. ayet veya kavmi ey kavmim men yansuruni imin in tarattuhum efendim eğer o iman ehlini ben konu kovacak olursam Allah'ın azabına karşı kim beni korur onun için kefs suresindeki ayeti kerime vasbir nefseke mahallediniye de onlara bünbil gadat velaci habibim sabah akşam daim bana kulluk edenlerle beraber ol velat ad aynakanım gözlerini dahi onlardan çevirme velat menafena kalbamu zikrina Efendim gafil edecek, kalbini gafil edecek olan o kötülere de itaat etme. ken emru fûruta. Yani biz kafiri memnun edeceğiz diye Müslümanları terk etmeyelim. Bu yol yanlış bir yoldur. Biz Allah'ı, Peygamber'i, dinini seven insanlarla beraber olalım. Ya işte Nuh Aleyhisselam ta işin başına bu temeli attı. Yani ben iman ehlini kovacağım, sizi memnun edeceğim, siz de memnun edemeyeceğim. İman ehli bu sefer bana yani men yansuruni, Allah'ın azabına kim beni korur Ben iman ehlini kovacağım Sizin gönlünüzü almak için Böyle bir şey yok Bazıları yapıyor işte Biz küffar ve alemin müsteşriklerin gönlünü alalım diye Onların yanında yaklaşmaya çalışıyor Müslümanlara sırt çeviriyor Efendim bu sefer kendileri de gidiyor o tarafa efela la tezekke Düşünmüyor musunuz Biz buradayız Ve sonuç olarak Bu 30. ayetle bitirmiş olalım Sonuç olarak biz bir vadinin ortasındaki kaya gibiyiz. Böyle olacağız. Dünyaya geldik. Bu vadiye geldik. İslam ve küfür efendim. Bu vadiye geldik. Bu vadinin ortasına yerleştik. Yukarıdan geliyor. Nefistir, şeytandır, kötülüktür, isyandır, tuyandır, sel gibi. Biz burada diyeceğiz ki yerimden ayrılmam. O sel suları gelir. Bakar ki bir, bu kayayı biz yerinden oynatamayız. Suların bir kısmı bir taraftan, bir kısmı bir taraftan, o orada kalır. Biz Allah'a tapacağız. Biz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e uyacağız. Ahkamı Kur'an'a tabi olacağız. Dinimizin hükümlerine tabi olacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz ve biz burada kalacağız. Din kardeşimizin yanında kalacağız. Efendi bir de oraya gidip buraya gidip çakıl gibi, saman çöpü gibi sağa sola savruluruz. Rabbim son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Subhan lihaza ve ma ma illa billah. Ve fi kitabihi ve ma teşauna illa inşallah. Ya Rabbi. Kalbimize iman nurunu doldur, hikmet nurunu doldur, din kardeşlerimize karşı sevgi ve muhabbet doldur. Zalim, hain, kafirlerde bizi uzak eyle ya Rabbi, ya Rabbi alemin. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı yolunda kullanmaya muvaffak eyle. Haramlara, günahlara, fıskı fucurlara düşmekten muhafaza eyle. Ömür sermayemizi kulunda görmeksizin kemalat ve asaletle. Son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. الفاتحه اللهم صل على نبينا الأعظم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين